1659 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye sıkıntılı olduğunda okumasını söylediği dua. Hazreti Peygamber şu kelimeleri bana öğretti: Bana bir şiddet, bir üzüntü geldiğinde onları okumamı emretti. Allah'tan başka ilah yok. Halim ve kerimdir. Allahı ortaktan tenzih ediyoruz. Allah ortaktan yücedir. Arş Azim'in Rabbidir. Hamdalemlerin Rabbine mahsustur.